Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yer devam edelim inşallah. Efendim bir izleyicimiz hayırlı akşamlar. Babam bize çok kötü davranıyor. Bana yalvaracaksınız diyor. Ne yapalım? Evet. Eğer bir baba evlatlarına kötü davranıyor. Bana yalvaracaksınız diyorsa bu durumda kendi çocuklarına evlatlarına İlahlık taslamış demektir. Ben sizin ilahınızım demiş olur. Yallarmamız gereken bir tek Allah'tır. Eğer bir baba kendi evlatlarına böyle söylüyorsa, Allah yetki verirse o tam bir Firavun olur demektir. Kendi çocuğuna bunu yapan diğer insanlara bunu zaten yapar. O'nun tövbe etmesi lazım. Evet, Yapılması gereken şey O'na hatırlatmaktır. Yalvarmamız gereken bir tek Allah'tır. Eğer Allah Baba üzerinden evlatların rızkını veriyorsa O'nun bunu onlara minnet etmesi ya da bana yalvarmanız gerekir diyorsa ebediyen kaybedenlerden olur. Kaybetmesin diye O'na hatırlatmak gerekir. Bu Yanlıştır. Bu sadece Allah'ın hakkıdır. Kula düşen, evlatlarına, çevresine, insanlara, kendisine rahmet olmaktır. Güzellik olmaktır. Hidayet olmaktır. Muhabbet olmaktır. Evlatlar babalarını gördüklerinde sadece muhabbet almalıdır. Sadece güven duymalıdır. Yok, eğer aklına başka bir şey geliyorsa... Bu durumda evet bunu yapan kendini tehlikeye atmıştır. Allah bizi böyle şeyden muhafaza etsin inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz de selamünaleyküm hocam Allah sizden razı olsun inşallah. Yatarak zikri çekiyor kabul olur mu? Evet. Yatarak zikir çekilirse kabul olur mu? Elbette ki. Allah ayeti kerimede Allah'ı zikredin buyurdu. Ayaktayken, otururken, yan üzerinde yatarken Allah'ı zikredin dedi. Onun için Allah kabul ediyor. Dolayısıyla bu bir emir aynı zamanda. Zikir deyince sadece zikir Allah Allah demek değildir. Zikir aynı zamanda Kur'an demektir. Zikir Allah'ı hatırlamak demektir. Allah'ın yaratmış olduğu varlık üzerinde tefekkür etmek demektir. Eğer Allah'ı hatırlıyorsa, o düşüncesi, tefekkürü, Allah ile ilgili, ahiretle ilgili, kullukla ilgili, hesapla ilgili ise bu durumda, o zikir halindedir zaten. Evet, hem yatarak, hem oturarak, hem ayaktayken Allah'ı zikir, Allah'ın emridir, yatarken evet, zikrini yapabilir, her türlü zikri yapabilir ayetleri okuyup tefekkür edebilir ya da yerlerin göklerin yaratılışı hakkında tefekkür edebilir. Bu Allah'ın emridir. Evet zikir yapabilir. Her konumda zikrini yapabilir. Hangi halde olursa olsun evet zikir yapabilir. İster abdestli olsun, ister abdestsiz olsun, ister bunu yapmaya ihtiyaç duymuş olsun zikrini her konuda, her halükarda, her anda, her zamanda yapar, yapabilir, yapmalıydır. Evet. Efendim, bir izleyicimiz, selamun aleyküm. Her esmanın en az yüzde elli tecelli etmesi gerektiğini bildirdiniz. Bir derviş bunu kendisi bilebilir mi? Hangi esması, ne kadar ya da eksiği nedir? Ya da ustata yaklaşmış mıdır? Derviş kendisi bilebiliyor mu? Derviş kendisi bunu bilmez, ama bir kısmı biraz anlar sadece. Derviş de bilmez, başkaları da bilmez. Bunu bir tek onun mürşidi bilir. Çünkü onu büyüten, evet, rüştüne erdirecek olan mürşididir. Onun için onu biliyor. Biliyor ki yardım etsin. Biliyor ki gerekeni yapsın. Allah bildiriyor yani. Allah öğretiyor ona. Allah gösteriyor. Yardım etsin diye. Nasıl %50'den fazla demek? Ne demektir? Onu biraz izah edeyim. Allah kulunu imtihana tabi tutarken, imtihani o takdir ediyor. Eğer o imtihan esnasında yapması gereken, Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapması, yapılması gerekeni yapıyorsa, bu durumda o Allah'ın ismi, onun gereği neyse o tecelli ediyor. Yani rahmet etmesi gerekiyor. Rahmet ettiyse, rahim ismi tecelli etti. Affetmesi gerekiyorsa, affettiyse, afu ismi tecelli etti. İkram etmesi gerekiyor. Eğer ikram ettiyse, evet, kerim ismi tecelli etti. İmtihana tabi tutulurken, eğer yüzde ellisini yarısında, yarısından bir fazla bunu yapıyorsa, bu durumda o isim yarıdan bir fazla tecelli etmiş demektir. Ve bu imanın gereğidir. Yok, on sefer imtihana tabi tutulmuş, yani Allah ona imkan vermiş, iki sefer yaptı. Bu durumda onda iki yaptı. Yüzde yirmi yapmıştır yani. İsimlerin tecellisi böyledir. Allah onu sınava imtihana tabi tutup, İmkan verdiğinde gerekeni yaptıysa tecelli ediyor. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Onlar ruhlarındaki cömertliği artırmak için ikram ederler, infak ederler. Yani Kerim isminin, Vehhabi isminin, Rezak isminin tecelli etmesi için Allah imkan verdiğinde imtihana tabi tuttuğunda evet yaptıysa kazandı. Bu isimler tecelli etti yapmadıysa tecelli etmez. O istediği kadar ben cömert biriyim, kerim biriyim dersin. İmtihanı kazandıysa bu doğrudur. Sadıklardan olmuş olur. Onun için buyurdu Allah ayet-i kerimede, siz biz iman ettik dedikten sonra sizi öyle kabul edeceğimizi mi sandınız? İmtihana tabi tutmadan, siz onun gereğini yerine getirmeden imanınızı kabul edeceğimizi mi sandınız? İman etmişsek, seviyorsak Allah'ı bu durumda Allah'ın emrettiği gibi, sevdiği gibi onun ismiyle onu yapacağız ki imanımızı ispatlamış olalım. Sadıklardan olmuş olalım. Ve kul insanlardan muhataptır, ailesiyle muhataptır, varlıkla, hayvanlarla muhataptır. Her konuda evet. Allah'ın aslında kendisinden ne istediğini kul bilir. Güzel olanı bilir. Eğer güzel olanı yapmaya çalışırsa isimler üzerinde tecelli eder. Allah bu imkanı verir ve bu imtihandır, kazanma imkaniyetidir. Evet. Efendim İzmir'den Ahmet Karagül Allah'ın Reşid ismi mürşitlere nasıl verilebilir? Evet. Biraz önce söyledim. Allah'ın bütün isimleri verilmiş. O isimler, bütün isimler ruhta tecelli etmiş. 99 isim. Evet. Zaten şey, Rişti ismi verilmiyor. Rab ismi de veriliyor. Yani, bir ana, baba, evladını terbiye ederken, bir öğretmen, muallim, mürebbi, evet, öğretirken, terbiye ederken, bu durumda, Allah'ın Rab ismiyle onu yapar. Rab ismi tecelli etmiştir, onunla yapar. Eğer Rab ismiyle yapmazsa, yani Allah'ın terbiye ettiği gibi, davet ettiği gibi, öğrettiği gibi yapmazsa bunu, bunu nefsiyle yapar, şeytanla yapar. Onun üzerinde şeytan zuhur etmiştir. Onun için Allah'ın isimlerinin zuhur edebilmesi için, tecelli edebilmesi için, kulun o ismi kullanması gerekir. Evet, Bütün insanlar, Allah'ın sadece güzel yaparken, Allah'ın el esmaül husnası, güzel isimlerini üzerinde gösterip onu yapıyor. Raşid ismi tecelli ediyor, Rabb ismi, Rahim ismi tecelli ediyor, Rahman ismi tecelli ediyor. İlah ismi tecelli ediyor. Seven, sevilmeye layık olan, sevilen. Raşid ismi rüştüne erdiren, büyüten. Bütün analar babalarda evet Allah'ın Raşid ismi tecelli ediyor. Eğer bunu Allah ile yapar Allah'ın hesabını yapıp onu bir kul, bir hazreti insan olarak yetiştirirse et işi Allah ile yapmış olur. Yok, Allah ile yapmazsa onu yine büyütür. Ama neyle? Manevi olarak nasıl onu büyütüyor, büyütmeye çalışıyor? Her neye büyük diyorsa, önemli diyorsa, güzel diyorsa, doğru diyorsa ona göre yetiştirir, ona göre büyütür. Ama her halükarda o ya Allah'ın isimlerinden bir isimdir ya da Evet, nefsin şeytanın evet, verdiği ve sözüyle bir zanla onu yapar. Zan ilimden hiçbir şey değildir. Evet, kardeşimizin kastettiği aslında yani Allah'ın reşid ismi müşvedi nasıl verilir diye demek istemiş. Evet, bütün isimler veriliyor. Allah Resulullah Efendimiz için ne dedi? Rauf ve Rahim. Hazreti İbrahim için Halim dedi. İsmini veriyor o isim önde olduğu için, önde göründüğü için diğer isimler de mevcut. Evet, bütün isimler mevcut. Evet. Onun için doğru anlamak gerekir. Yoksa böyle bir benlikle değil. Herkes Allah'ın kuludur. Aciz kulü. Bütünüyle Allah'a muhtaç olan kuludur. Allah'ın Evet. Zatı, sıfatı karşısında varlık iddia etmek, evet, kulun kendisi için yapacağı en büyük hata, en büyük zulümdür. Ben yokum demesi gerekir. Ben bütünüyle Allah'a aitim. Sen Allah'a ait olunca nasıl bir şey tecelli eder? Allah'ın isimleri tecelli eder. Sadece isimleri tecelli eder. Yok Allah'ın isimleri tecelli etmesin. Kul Allah'tan bağımsız bir varlık olsun. Bu küfrün en karanlığıdır. Allah karşısında varlık iddia etmişsin. Ama ben Allah'a aitim dediğinde Allah'ın isimleri, güzelliği tecelli ediyor. Her bir kul için bu böyledir. Mürşit, insanı rüştüne erdiren demektir. Evet, nasıl rüştüne erdiriyor? Allah'ın isimleriyle. Evet Allah'ın isimleri kendisiyle beraber olanlara tecelli etsin. Allah'ın güzelliği tecelli etsin diye o terbiyeyi ona veriyor onu eğitiyor, onu büyütüyor. Nasıl yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi, nasıl konuşmasını, nasıl hareket etmesi gerektiğini öğretiyor, bunu talim ettiriyor. Rüşdüne öyle erdiriyor. Sonuçta ortaya çıkan nedir? Kamil bir insan. Allah'ın isimlerinin tecelli ettiği bir insan. Bir hazreti insan. Allah'a ayna olmuş bir insan ortaya çıkıyor. Mürşit budur zaten. Bunu yapandır. Yoksa nasıl İsim verilir demek, hiçbir şey bilmemek demektir bu. Yaratılışın gayesini bilmemektir, imani bilmemektir, imtihani bilmemektir, Allah'ı bilmemektir, insani bilmemektir, tanımamaktır. Kendi kendine bir şeyleri öğrenip onu din zannetmektir. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak görmektir. Tevhidi bilmemektir. La ilahe illallah diyememektir. Muhammedun Resulullah diyememektir. Onun için, her bir kula düşen, önce bilmektir. Allah'ın emrettiği gibi oku. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismini oku. Yaratan, Rabbinin ismiyle oku. Yaratılanı, Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismini, her bir yaratılan, her bir varlık, mahlukat üzerinde evet, gör ve buna şahit ol dedi. Oku dedi, oku bunu gör dedi. Bütün varlıkta bunu okuman gerekir. Her şey bir ayet. Evet, ayet Allah'ı gösteren demektir. Sahibini gösteren demektir. Sahibinin ismini, güzelliğini, kudretini, evet, yaratmasını gösteren demektir. Ayet bu. İnsan, insan toplu halde bir ayet yani Allah'ın kitabı. Allah'ın kitabında Allah'ın güzelliğinden başka bir şeyin görünmemesi gerekir. Üzerinde ayetlerin zuhur etmesi gerekir. Allah'ın aşkının, muhabbetinin tecelli etmesi gerekir. Yoksa yoksa şeytan onu yazar. O Allah'ın kitabı olmaz. İsimler tecelli etmediyse o şeytanın kitabı olur. Kendimizi Rabbimize yazdırmamız gerekir. Gönlümüzü O'na yazdırmamız gerekir. O'na yazdırınca ne olur? Allah'a halife olmuş oluruz. Dost olmuş, ayna olmuş oluruz. Her halımız, tavrımız, hareketimiz, işimiz Allah'ın isimlerinin tecellisi olduğu için sadece O'nu göstermiş olur. O'nun güzelliğini göstermiş olur. Evet. Efendim, biz izleyicimiz de son günlerde Nurettin Yıldız Hoca'nın konferanslarının iptal olması hakkında düşünceleriniz nelerdir? diye sormuş efendim. Hangi alim olursa olsun o Allah'ı anlatıyor. O kulluğa davet ediyor. Allah'ın ayetlerini anlatıyor. Resulullah Efendimiz'in sünnetini, hadisini anlatıyor. O'na mani olmaya çalışmak nasıl doğru bir şey olsun? Hangi alim olursa olsun. Eğer samimi ise, eğer ciddi ise, eğer Rabbinin rızasını gözetiyorsa, o bir kul, Allah onun kulluğunu seviyor. Bu durumda herhangi bir sözünü ya da herhangi bir iştihadını beğenmeyebilirsin, onu alma. Geriye kalan güzellikleri al, o sana lazım. Onu hesaba çekmek ya da bir alimi hesaba çekmek doğru değildir. Doğru olanı alıyoruz, doğru kabul ettiğimizi alıyoruz. Evet, yanlış dediğimizi de o da yerinde kalsın ama onu hesaba çekme. Onun konuşmasına mani olma. Neden mani oluyorsun? Söyledim. Hangi alim olursa olsun. Onun Allah katında bir yeri var. Eğer o Allah katında güzel bir yere sahipse, onu eleştirip çekiştirdiğinde, onu yerdiğinde, kötülediğinde ya da ona mani olduğunda Allah'a ters düşersin. Bu her bir kul için de böyledir. Onun için hiç kimseyi hesaba çekmek doğru değildir. Açıktan biri eğer yanlış yapıyorsa, yanlışını doğru diye takdim ediyorsa yalnız. Yaptığı yanlışı doğru diye takdim ediyor. Apaçık bir yanlışı, bu doğrudur diyor. Bu böyledir diyor. Yalan söylüyor. Yalan söylediğini kendisi de biliyor. Bu hariçti, bu ayrı. Ama alim, evet konuşurken, anlatırken veya Allah'ın ayetini tefsir ediyor. Olur, aynı fikirde olmayabilirsin. Ama bir konuda aynı fikirde olmasan da dokuz konuda aynı fikirdesin. Aynı fikirde olduğunu al, onu kabul et, o bir ters düştüğü gün başka türlü düşündüğünü alma, onu kabul etme. Onun için biz cemaatlere bakarken böyle bakıyoruz. İstisnalar kaydayı bozmaz. Eğer bile bile yanlış yoldaysa, o yanlışı doğru diye takdim ediyorsa bu başka bir şeydi. Yarın kıyamet günü Allah hepimizi huzura aldığında her birimizin şöyle anlaması gerekir. Herkesin hesabı kendinedir. Bizim hesabımız da bize aittir. Biz kendimize baktığımızda hesap ağır, hesap zor. Layıkıyla Allah'a kulluk yapamamışız. Abd olamamışız. Ona hamd edememişiz. Onu tesbih edememişiz. Eksik yapmışız. Yanlış yapıyoruz, yanlışlar yapmışız. Böyle bir durumda bizim kendi hesabımızı görmemiz gerekirken başkalarının hesabını nasıl görüyoruz? En basitinden mesela Allah seni davet ediyor. Sen Allah'ın davetine icabet ettin mi? Ettik mi? Ne kadar ettik? Allah bizi huzure kabul etti mi? Kulum ben senden razı oldum dedi mi? Ben seni seviyorum dedi mi? Sen doğru yaptın dedi mi? Doğru yapıyorsun dedi mi? Demediyse, demediyse bu bir felaket. Koşman lazım. Allah'a firar etmen lazım. Senin işin var. Böyle şeylere neden oyalanıyorsun? Neden kendini meşgul ediyorsun? Ya da şeytan seni neden meşgul ediyor? Neden kendini bu kadar hafife alıyorsun? Ebedi hayatımızı kazanmaya gelmişiz. Hazreti insan olmaya gelmişiz. Hem dünyada hem ahirette müjde almaya gelmişiz. Bu söylediğim dünyadaki müjdeydi. Eğer böyle bir müjde almadınsa bu durumda evet. işimiz var. Çok işimiz var. Başka tarafa dönüp bakmamız bizi asıl işimizden, yolumuzdan alıkoyar, bize mani olur. Derdimiz bize yetmelidir. Kulluk derdimiz bize yetmelidir. Evet. Başkasını hesaba çekmek Allah'a aittir. Ne buyurdu ayet kerimede? O gün o ehtiraf edenlerin arasında evet, Allah hükmünü verir. Sen işine bak dedi. Bu hüküm Allah'a aittir. Bize ait değil. Evet Biz baktığımızda evet, Sami söylüyor ve yeminle söylüyorum. Herkesin ben müminim deyip La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenleri tehlikede görmüyorum ama kendimizi tehlikede görüyoruz. Bizim bakışımız böyledir. Her biri Allah'ın kurudur. Her birini bilen Allah'tır. Allah bir güzelliğinden dolayı onu mağfiret eder. Bir başkasının bir yanlışından dolayı ona azap eder. Dilediğine mağfiret eder, dilediğine azap eder buyurdu. Bize düşen evet, bizi mağfiret etsin diye mağfiretinin içinde olmamız gerekir. Bunun için de mağfiret etmemiz gerekir. Yani evet, hatayı, kusuri görmememiz gerekir. Güzelliği görmemiz gerekir. Onun için söylüyoruz. Bir insan, evet, Allah'ın bu kainattaki gülü dedi. Gül, gülüdür. Gülü değil de, gülün dikeni de var. Eğer dikeni görürsek, bu durumda doğru bakmamış, doğru anlamamış oluruz. Gülü görenlerin, insanın güzelliğini görenlerin, Gönlü gül bahçesi olur. Gönlü güzellikle dolar. Rahmetle dolar. Magfiretle dolar. Muhabbetle dolar. Ama gülü değil. Dikeni görenler, insandaki eksiki görenler, yanlışı görenlerin de gönlü dikenlik olur. Sadece diken. O dikeni bir ona batırıyor, bir ötekine batırıyor. Şu yanlış yaptı, şu eksik yaptı, şu günah işledi. Evet, gönlü dikenlik olmuş. Bu onun bakışından kaynaklanıyor. Evet, baktığın, gördüğün Rabbine kul olmaya çalışan biridir. Orada sadece muhabbet görmen lazım. Muhabbetten başka bir şeyin olmaması lazım orada. O mümin, o iman etmiş ama eksiki var, yanlışı var. Olsun sana göredir öyle. Belki Allah'a göre doğrudur. Sana düşen yanlışını görmek değil, güzelliğini görmektir. Ondan güzellik almaktır, onu sevmektir. Bu bütün cemaatler için böyledir. Bütün müminler için bu böyledir. Böyle olmalıdır Değilse gönlüne dikeni almıştır. Dikeni önce kendi gönlüne batırmıştır. Haberi yok. Gönlü kanıyor, haberi yok. Onun için böyle konuşabiliyor. Yoksa gülü görse sadece güzel kokar. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Münakaşa etmeyin. Nizalaşmayın. Evet, münakaşa etmeyin. Sonra kokunuzu kaybedersiniz. Evet. Rayhanızı kaybedersiniz. O gül dedim ya, o kokuyu kaybedersin. Diken kalır geride. Onu kaybedince, muhabbeti de kaybediyorsun beraberinde. Kardeş olmayı kaybediyorsun. Farkında olmadan imanı kaybediyorsun eğer imanımızı korumak istiyorsak, imanımızı artırmak istiyorsak, bakışımızın güle olması gerekir, güzelliğe olması gerekir. O senin kardeşin, o senin mümin kardeşin. Ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede? Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun. Ondan önce Allah'ın mahfiretine koşun. Bir, birbirinizi mahfiret edin. Birbirinizde hata kusur görmeyin. Mahfiretine koş dedi. Sonra genişliği yerle gök kadar olan cennete koş dedi. Eğer mağfirete koşarsan cennete koşmuş oluyorsun. Cennette koşarken bilelim ki cennette bütün kullara yer vardır. Sadece cennet bizim olsun demek genişliği yerle gök kadar. Ne yapacaksın cenneti? Diğerlerini böyle cehenneme göndermeye çalışıyorsun. Bırak hükmü Allah versin. Hüküm sahibi odur. Hakem olan, hakim olan odur. Bizim işimiz güzel yapmaktır. Öyle buyurdu. Bizim işimiz rahmet olmaktır. Bunun için yaratmış. Evet, hesap çekmek bizim işimiz değil. Ona ait. Evet, herhangi bir şeyi evet. ölçerken, biçerken ona doğru ya da yanlış derken sadece Allah'a göre diyoruz. Resulüne göre diyoruz. Evet, müminler birbirini sevmelidir. Birbirini sevmeli ki mümin olabilsin. Birbirini sevmeli ki kardeş olabilsin. Allah müminler sadece kardeştirler, öyleyse onların arasını bulun dedi. Kusur aramakla evet, ara bulunmaz. Hangi cemaatten, hangi tarikatten, hangi mezhepten, hangi ırktan olursa olsun, eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa o bizim kardeşimiz. O sevilmeye layık. O Allah'ı kabul etmiş ve seviyor. Evet. Allah onu seviyor. Allah'ın sevdiğini sevmek lazım ki Allah'a ters düşmeyelim. Hüsnizanda bulunmak bize bir şey kaybetirmez ama suizanda bulunmak bize kaybettirir. Kardeşliği kaybettirir bize Rabbimizi kaybettirir. Rabbimize ters düşmüş oluyoruz. Allah bir kul için bu güzel bir kuldur dediyse, onu iyilerden kabul ediyorsa, biz de ona kötü dediysek bu durumda Allah'a ters düştük. Niye kendimizi ateşe atıyoruz? Ama hüsnü zanda bulunup inşallah bu iyi bir kuldur dersek kaybetmiş olmayız. Tam tersine evet, hüsnü zanla baktığımız için kazanmış oluyoruz. Müminler birbirine hösnüzalına bakmalıdır. Kardeş olduğunu unutmamalıdır. Her birinin, her birimizin hesabının Allah'a ait olduğunu bilip kendi hesabımızla evet, meşgul olmamız gerekir ki hesabımızı verebilelim. Yoksa hesabımızı veremeyiz. Başkasıyla uğraşırken kendimizi, hesabımızı unutuyoruz. Unuturuz. Evet. Efendim... Sivas'tan Esra Mert. Selamun hocam. Size bazı sıkıntılarımdan bahsetmek istiyorum. Üniversiteyi bitireli yaklaşık 3 yıl oldu. Bir işe giremedim. Bazı akrabalarım neden çalışmıyorsun diyor. Bazıları da bana kızıyor. Babam bazen evde tartışma çıkarıyor. Bazen de bana. Senin yaşındaki falan falan insanlar evlendi. Çoluk çocuk sahibi oldu. Sen onlar kadar olamadın diyor. Etrafımdaki insanların bazen beni küçük gördüklerini düşünüyorum. Bunlar çok zoruma gidiyor. Çok çaresiz kalıyorum. Ne yapmalıyım? Hocam sizden dua ve tavsiye bekliyorum. Benim için dua ediniz. Ellerinizden öperim. Evet. Allah razı olsun. Allah kardeşimize yardım etsin. Yardımcı olsun inşallah. İnsanlar eğer birbirinin gönlüne bakıp kendisi için istediğini kardeşi için de istemezse böyle sorun olur. Böyle sıkıntı yapar. Sorun çıkarıp sıkıntı çıkarır. Bir kulun başka biriyle kıyaslanması kesinlikle yanlıştır. Her bir kul Allah katında özel, imtihanı da özeldir. Farklı bir imtihana tabi tutuyor. Birine ikramda bulunuyor, ötekini başka bir şeyle imtihana tabi tutuyor. Onun için başkasıyla şöyledir, sen niye böyle değilsin demek, başkasıyla kıyaslamak yanlıştır. Bu mülkün bir sahibi var. Evet, Her bir kurunu tek tek imtihana tabi tutan mülkün sahibi var. Allah var, onun bir Rabbi var. Onu yok sayıp, imtihanı yok sayıp, evet, böyle örnek gösterip, başkaları böyle yapmış, senin de böyle yapman lazım. Allah öyle dilemediyse ne olur? O ne yapabilir? Onun neye gücü yeter? Sen ona bunu söylerken aslında Allah'a itiraz etmiş oluyorsun. Allah'a isyan etmiş oluyorsun. Evet, her bir kul Allah katında özeldir ve Allah'ın kullarına olan muamelesi de özeldir. Bunu görüp öyle konuşmak, öyle muamele edip, öyle anlamak gerekir. Evet, takdiri evet unutmamak gerekir. Allah kardeşimizin yardım istiyor olsun inşallah. Efendim İskenderun'dan Mustafa Kesik. selamünaleyküm Aleyküm hocam. Babam vefat etmeden önce 80-90 milyarlık bir tarlayı satıp kardeşimizin hesabına verdi. O paradan bizim hakkımız var mıdır? Evet. O paradan bütün bir açıları aynı ile eşit şekilde hakları vardır. O para ona değildir. Bu durumda ona emanet edilmiş demektir. Ona hesabına yatırmış ama ona sadece ismine yatırmış. Ama para aslında babaya aittir. Dolayısıyla para eğer babaya aitse satıcı ona emanet edilmiş demektir. Onun da o emaneti sahibine, sahiplerine teslim etmesi gerekir. Kardeşçe, mirası evet, bölüşmeleri lazım. Allah'ın emrettiği gibi. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz demiş Efendimiz vefat etmeden önce kendi yerine kimi bıraktı? Eğer birini bırakmışsa peygamberlik görevini yerine getirmemiş olmaz mı? Evet. Önce peygamberlik görevini anlamak gerekir. Peygamberlik görevi öyle. Birilerinin yerine bıraktığı bir görev değildir. Ey görevini Allah veriyor. Allah onu seçiyor. Dolayısıyla eğer Allah seçiyorsa, evet, Rasul Efendimiz vefat ederken bir başkasını nasıl yerine bırakabilir? Bırakın bir başkasını yerine bırakmayı, kendi sözünü bile yerinde bırakmamıştır. Kendi sözünü, evet, sözünün yazılmasına müsaade etmemiştir. Hadislerin yazılmasına müsaade etmemiştir. Öyle buyurdu. Siz Allah'ın Kitabının yanında benim de bir kitabım mı olsun istiyorsunuz? Ben daha hayattayım. Evet, bunu böyle yapmayın. Evet, hayatı bizim için örnektir ve bu sünnettir. Yerine kimseyi bırakmamıştır. Allah ait kereime de öyle buyurdu. Müminler işlerini aralarında meşûretle yaparlar, istişareyle yaparlar. Müminler istişare yapar, istişare eder. İstişarenin sonucunda ne çıkarsa o kabul edilir. Bu emri aynı zamanda Allah Resulullah Efendimiz'e yapmıştır. Sahabenle istişare et dedi. Evet, sahabenle istişare et. Evet, Resulullah Efendimiz sahabeyle istişare ediyor. İstişarenin sonucu neyse kendisi de ona uyuyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'den sonra da sahabe yine evet, müminler, işlerini aralarında meşveretle yaparlar. Aralarında istişare ederler. Bu arada seçim yapılır. Zaten biat etmek onun içindir. Biat seçimdir. Herhangi birini yerine evet bırakamaz. Çünkü ortada Allah'ın emri var. Müminler işlerini aralarında meşveretle, istişareyle yaparlar. Emri vardır. Eğer kendisi bırakmış olursa Allah adına hüküm vermiş olur ki evet bu bir peygambere yakışmaz. O kendi vazifesini yapmıştır. Nedir onun vazifesi? Onun vazifesi evet Allah'ın vahyini ulaşabildiği her yere ulaştırmaktır. Kendinden sonra birini yerine bırakamaz. Çünkü müminler işlerini aralarında meşveretle istişareyle yaparlar ki işi istiş istişareye bırakır. Yani kim kimi bırakmış dersen bu yanlıştır. Bu yanlış olur. Asıl sorun o değildir. Asıl sorun kardeşlerimiz geçmişte yani Resulullah Efendimiz'in Hazreti Ali'yi yerine bıraktığını iddia eder. Başka bir kısmı Hazreti Ebubekir'i yerine bıraktığını iddia eder. Her halükarda evet böyle bir fikri düşünce yanlıştır. Sanki bu imanın şartı, imanın gereğiymiş gibi düşünülür. Bu doğru değildir. Eğer Resulullah Efendimiz birini yerine bırakmış olsaydı bütün sahabe söz birliğiyle onu tercih eder ve seçerdi. Bununla beraber kimi yerine bırakmışsa, mesela Hz. Ali Efendimiz'i bırakmışsa, o işe yüzde yüz müdahale ederdi ki, bu Allah'ın emri, Resulü'nün seçmesidir, bu başka bir şeye benzemez. Tek başına olsa bile bunu kabul etmez ve bunun mücadelesini evet, verir, kesinlikle bunu kabul etmez. Böyle bir emir olmadığı için, yerine bırakma olmadığı için iş istişareyle yapılmıştır. Dolayısıyla kimse de itiraz etmemiştir. Daha sonra da kimse istişareye itiraz etmemiştir. Hiç düşünülebilir mi ki? Bütün sahabe hepsi yanlış yaptı. Resulullah Efendimiz bir şeyi söyledi ve onlar yanlış yaptı. Onlar tam tersini yaptı. Biz onları kendimiz kadar bile evet, mümin olarak göremiyoruz demektir. Biz Resulullah Efendimiz bir şey söylese, biz onu ölümüne savunur muyuz? Gerekeni yapar mıyız? Yaparız. Onların yapmadığını nasıl düşünebiliyoruz? Onlar zaten Allah'ın kendisinden razı olduğu kullardır. Öyle buyurdu. Sahabe için radıyallahu anhu derken, Allah onlardan razı olmuştur diyoruz. Ağacın altında biat edenlerden razı olmuştur Allah. Bununla beraber o Bedir'e katılanlardan razı olmuştur Allah. Allah'ın razı olduğu kullar evet Resulü'nün söylediği bir şeyi hep beraber yok sayıyorlar. Böyle düşünülebilir mi? Biz kendi kendimize din üretiyoruz. Bu Allah'ın dini değildir. Din böyle olmaz yani. Din Allah'ın kitabıdır. Din Resulü'nün yaşadığıdır. İman olarak Allah neye iman edin dediyse imanımız O'dur. Her bir ayete tek tek iman etmemiz gerekir. Evet. Ne burada ayet-i kerimede? Evet. Geçmişteki ümmetler için onları bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarını sizedir. Siz kendinize bakın dedi. Bizim için örnek olanları örnek olarak alırız. ibret olanları da ibret olarak alırız. Onların durumuna düşmemek için ibret olarak alırız. Gerisi hepsi kul. Sahabeden hiçbiri saltanatı düşünmemiştir. Böyle bir şeyi aklından gönlünden geçirmemiştir. Onlar bütünüyle Rabbini isteyen, her şeyini Allah yolunda kurban eden insanlardır. Onlar hiç dünyaya, dünyadaki saltanata dönüp bakmaya tenezzül ederler mi? Böyle bir şey nasıl düşünülür? Bu onlara haksızlık, bu onlara hakaret, bu onları anlamamaktır, bu onları tanımamaktır. Bir de Allah'ın kudreti var. Piyamete evet, kadar gelecek olan insanlar onları örnek alır. Allah onları bize örnek yapmış her konuda. Bize düşen sadece onları sevmektir ve onları örnek almaktır. Her birinde güzel örnekler vardır. Bununla beraber ters tarafta durup yanlış yapanlarda da bizim için ibret vardır. Onları da ibret alıyoruz. Ama kul bilmeli ki derdi ona yeterdir. Rabbi onu davet ediyor, ona gel demiş. Ona Hazreti İnsan ol demiş. Nefsinden kurtul demiş. Benliğinden, varlığından, kibrinden, gururundan, rüyandan kurtul demiş. Benim güzelliğimle güzel ol demiş. Sen Hazreti İnsansın. Ben sana ruhumdan etmişim Melekleri sana secde ettirmişim. Bu secdeye layık ol. Sana nefettiğim ruh ol. Nefsini evet, Allah'ın elinden, kudret elinden satın al. Evet, vehmi olan varlığını, nefsini kurban et. Allah'ın sana nefettiği ruh ol diyor. Yosa şunları doğru yaptı, şunları yanlış yaptı, şunları niye böyle yaptı? Şu haklıdır, bu haksızdır. Sen sadece hüküm veriyorsun. Kendi hakkındaki hükmü ver bakayım. Senin durumun nedir? Her bir kul böyle olmalıdır. Kendi hakkında hüküm vermelidir. Hüküm verdiğimizde ne kadar aciz olduğumuzu görüyoruz. Hatali olduğumuzu, kusurlu olduğumuzu, günahkar olduğumuzu görüyoruz. Allah'ın huzuruna layık bir amelimizin olmadığını görüyoruz. O'nun huzuruna çıkmaya yüzümüzün olmadığını görüyoruz. Bir yanlışımızdan dolayı bizi hesaba çekerse helak olacağımızı biliyoruz. Halımız böyleyken başkalarını Hesaba çekip, şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı, evet, demek insanın kendini unutmasıdır. Eğer bir kul kendini unutmuşsa, bilmeli ki Rabbini unuttuğu için, öyle buyurdu. Kim Allah'ı unutursa, Allah da ona onu unutturur. Kendini unutmuş kul nasıldır? Kendini unutmuş, kim olduğunu bilmiyor, ne olduğunu bilmiyor, nereden neye geldiğini bilmiyor, ne yapması gerektiğini bilmiyor, kulluğu bilmiyor. Niye bilmiyor ya da niye böyle üstünü örtmüş Allah'ı unuttuğu için? Allah da ona onu unutturmuş. O da dışarıda dolaşıyor, başkalarıyla uğraşıyor, meşgul oluyor. Evet, ister kendi zamanındaki insanlar olsun, İster geçmiştekiler olsun. Birileriyle uğraşıyor. Birilerine güzel yaptı diyor. Birilerine yanlış yaptı diyor. Sen ne yapıyorsun? Bu hüküm sana ait değildir. Eğer güzel yaptığını düşünüyorsan sen de güzel yap. Onu örnek al. Yanlış yaptığını düşünüyorsan onu da ibret al. Öyle yapma. Senin Rabbine gitmen gerekir. Rabbine. Rabbin seni davet ediyor. Yoksa kendi kendini oyalamış olursun. Allah bizi Allah'ı unutanlardan, Allah'ın da kendisine kendisini unutturduğu kimselerden eylemesin. Evet. Bu büyük bir musibet, bu belanın en büyüğüdür. Bir kul ki Rabbini unutmuş, kendini unutmuş. Onu sadece oturup ağlaması gerekir. Benim Nedir benim bu halim? Ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum? Allah beni huzura alsa kulum anlat bakayım, Nasıl kulluk yaptın dediğinde falanca şöyle yaptı, falanca böyle yaptı. Ben de destekledim. Demez mi kurum ben sana böyle bir vazife mi verdim? Senin işin bu muydu? Ben seni bana avdolasın diye yarattım demedi mi? Bana avdolunu anlat. Bana kulluğunu anlat. Bana imanını anlat. Aşıklığını anlat. Benim sevgimi kazanmak için, buna layık olmak için ne yaptığını bana anlat. Bana amelini anlat. Demez mi? Der. Bekul cevap veremez. Cevap veremeyen kulü Allah huzura kabul etmez zaten. Aldıysa bir kulü huzura, layık gördüyse huzura, onu cennette müjdeleyip öyle gönderir. Bakalım kendimize, başkalarının değil kendi hesabımızı görmeye çalışalım inşallah. Evet. Efendim Almanya'dan bir izleyicimiz. Bütün namazları kılabiliyorum fakat yatsı namazına gelince bir baş ağrısı tutuyor beni. Bu her zaman böyle oluyor ve yatsı namazını kılamıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Evet. Bu durumda yapılması gereken şey Yatsı namazını kılamıyorsa akşam namazını kılarken evet yatsı namazını da akşam namazında cem etmesi lazım. Yani hem akşamı bir kâhmet getirir, önce akşam namazını kılar, yatsı namazını da onun üstüne kılar, peşinden hemen. Bu durumda yatsıyla akşamı evet, birleştirmiş, cem etmiş olur. Kardeşimiz görecek, böyle yapınca daha sonra evet, uyku öyle bastırmayacak, baş ağrısı olmayacak. O zaman yatsı vakti girerse yasî namazını bir daha kılabilir. Zaten birkaç sefer öyle yaptığında <gülüyor> bunu anlar. Ne yapması gerektiğini de anlar. Evet, namazı kılmış olmak için yasıyı akşamın üzerinde kılar. Önce akşamı, sonra yasî üzerinde kılar. Cem etmiş olur. Gerektiğinde Resulullah Efendimiz de aynen öyle yapmıştır. Yaptırmıştır aynı zamanda. Cemaat halinde sahabeye yaptırmıştır bunu. Evet. Efendim bir izleyicimiz ben kocamdan boşandım ama kocam uzakta oturuyor ve çocuklarını gelip görüyor ama evi uzak olduğu için bir gece bizde kalıyor. Ayrı odada günah mı? Ve ben demiş efendim. Evet. Eşi boşanmışsa eve geldiğinde artık onlar sadece evet, mümin kardeşidir. Ayrılmışlarsa zaten bu böyledir. Bu durumda çocuklarını görmeye gelmiştir. Ayrı bir odada yatmasında herhangi bir mahsur var mıdır? Kesinlikle yoktur. Gönüllerinin rahat olması gerekir. Evet, birileri işte böyle bir durumda uygun değil diyebilir. Hayır. Mümin kardeşidirler. Nasıl ki bir misafir geldiğinde onu eğer başka bir odada yatırabiliyorsak, evet, çocuklarımız var orada zaten. O da çocuklarını görmeye gelmiştir. Bu durumda sadece memur kardeşidirler evde misafir edebilir. Zorluk çıkarmaya gerek yok. Evet ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Yani bunu dine göre, Allah'a göre yapıyoruz de diyemezsin. Rahmet bunu gerektirir rahmetle muamele, muhabbetle muamele, kardeşçe muamele etmemiz gerekir. ise bu arada mümin kardeşidirler. Buna beraber çocukların babasıdır. Bu hakkı vermelidir. Gereken yardımı desteği yapmalıdır. Söyledim ama mümin kardeşi olarak. Evet. Efendim Bursa'dan Gökhan merhaba saygı değer hocam. Gerçek mürşidi kamili nasıl bulabiliriz? Mürşid-i nasıl bulabiliriz? Mürşid-i ararken, manevi olarak büyümek için, rüştümüze ermek için Mürşid-i arıyoruz. Bir peygamber varisini arıyoruz. Peygamberi hayatı bize öğretecek. Peygamberin gittiği yolu bize gösterecek. O yolda bizimle beraber yürüyecek birini arıyoruz demektir. Peygamber'e varis, peygamberi temsil eder. Nasıl? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi. Peygamber'in vazifesi neyse o da onu yapar. Neye göre yapar? Elbette ki gücüne göre yapar. Marifetine göre yapar. İlmine göre yapar. Maneviyatına göre yapar. Allah'ın kendisine yüklediği vazifeye göre yapar. Öncelikle o bir şahit. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede. Senin şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle seni nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Buyurur. Önce şahittir. Yani hayati imanına şahit. Hayati öyle bir şahit oluyor ki Resulullah Efendimizin hali, ahlakı üzerinde görünüyor. Resulullah Efendimizin ahlakı Kur'an'dır. Üzerinde Kur'an görünüyor vahiy görünüyor. Allah'ın ayetleri tecelli etmiş. Allah'ın isimleri tecelli etmiş. Evet. Müjdeci ve uyarıcı. Hem müjdeler hem uyarır. Sadece müjdelemez, sadece uyarmaz. Cennetle müjdeler, cemaullahla müjdeler, Allah'ın ikramıyla müjdeler bununla beraber eğer ters tarafa giderse orada da evet, ne yapar? Uyarır. Allah'ın gazabıyla, Allah'ın lanetiyle, cehennemle uyarır. Evet, ne buyurdu bir de size bir Resul gönderdik sizden sizin içinizden çıkardık buyurur size Allah'ın ayetlerini okusun açıklasın bu durumda mürşid Allah'ın ayetlerini okur ve açıklar size hikmeti öğretsin okuyup açıklaması yetmiyor bir de hikmeti Allah'ın muradını beyan etmesi lazım Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradını beyan edebilmesi için Allah'ı tanımış olması gerekir Allah'ın kendini ona tanıtmış olması gerekir. Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah'ı sevmiş, Allah onu sevmiş ve kendini ona tanıtmıştır. Bu vazifeyi o vermiştir. Evet, hikmeti öğretir. Nefislerinizi teskiye eder. Onunla beraber olduğunda, ona tabi olup, onunla beraber yürüdüğünde, onu dinlediğinde, onun söylediğini yaptığında, beraber yürüdüğünde, Evet, nefsinin temizlendiğini görürsün. Allah'ın isimlerinin tecelli ettiğini görürsün. Buna şahit olursun. Yani bir de bakıyorsun ki sabrın artmış, şükrün artmış, Allah'a karşı haşiyetin artmış, edebin artmış, muhabbetin artmış, rahmetin, merhametin artmış. Bütün isimler böyle evet, artmaya başlamış. Dolayısıyla bu isimler o nefsin karanlığını ne yapıyor? Yok ödüyor. Nefsin teskesi böyledir. Evet. nefislerini tezke eden, bir de size bilmediklerinizi öğreten. Senin bilmediğini de bilmesi gerekir. Neden? Allah'ı biliyor da ondan. Onu Allah'tan biliyor. Allah ona öğretmiş. Evet. Müşid-i Kamil budur. Ararken onda sadece bu vasıfları araman gerekir. Başka bir şey değil. Bu vasıflar varsa doğrudur. Yoksa yalan, yanlış hem kendine iftira ediyor hem Resulullah Efendimiz'e iftira etmiş olur ki ben onun varisiyim demiştir. Sen onun varisiysen bu durumda onun hali neyse senin de o olması gerekir. Ve bu kıyamete kadar böyledir. Allah hiç kimseye zulmetmez, hiç kimseye torpil yapmaz. Yani Resulullah Efendimiz'in e, Efendimiz döneminden gelen sahabe, eğer onlar Resulullah Efendimiz'le beraber kazandılarsa Allah onlara torpil mi yaptı? Şimdi böyle kazanma imkanımız yok mudur? Kıyamete kadar vardır ve bu onun varisleriledir. Yani yok işte kitap var tamam kitap var kitabın bir muallimi vardır. Dinin bir peygamberi vardır. Onu örnek alsak olmaz mı? Buradan oraya onu örnek alamazsın. Onu tanıyamazsın. Onun senin önünde olması gerekir. Onunla beraber olman gerekir. Evet. Ne buyurdu? ayet kelimesi de Allah'ın Resulü aranızdayken Allah size azap etmez. Size gazap etmez. Evet. Ya Allah'ın Resulü olacak ya da onun varisi olacak. Öyle olursa azaba gazaba uğramazsın. Yoksa ikisine de uğrarsın. Evet. Efendim Bingöl'den Arif Bulda mürşidi kâmile <gülüyor> bağlanmak nedir diye sormuş efendim. Evet, müşrikam ile bağlanmak, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum, bunun kazandığını kazanmak istiyorum demektir. Evet, Allah'ın Fatiha'da buyurduğu gibi bize duayı yaptırıyor, bunu böyle yap diyor. Ehdine evet, siratel müstakim, bizi siratel müstakime hidayet et Ya Rabbi diyoruz. Kendisine nimet verdiği kulların yoluna hidayet et. O yolda sırat-ı müstakimde onlarla beraber yürüyeyim diyorsun. Onların kazandığını kazanmak için. Müşid-i Kamil'e tabi olmak demek Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların yoluna tabi olmak demektir. Onlarla beraber sırat-ı müstakimde yürümek demektir. Yürüyüp onların kazandığını kazanmak demektir. Yoksa yolu nasıl bulursun? Eğer kendi kendimize biz yolu buluruz dersek nerede yol? Bu yol yürünmüş bir yoldur. Bütün peygamberlerin yürüdüğü bir yoldur. Allah'ın kendisine nimet verdiği bütün kulların yürüdüğü bir yoldur. Senin de onlarla beraber yürümen gerekir. Bunu Allah'tan istiyorsun. Allah iste dedi, gereğini de yap dedi. Evet Müşil i Kambile onun için tabi oluyor. Çünkü onun... Onların kazandığını kazanabilesin. Başka yolu var mı? Başka yolu yok. Allah yolu çizmiş. Onun için onun dışındaki yol devamında ne buyurdu? Evet. Geyril meğdubi aleyhim veleddalin. Gazaba uğramışların, delalette kalmışların yoluna değil. Geriye kalanlar gazaba uğruyor ve delalette kalıyor. Yolu kaybediyor. Onun için Allah'ın derhalette bıraktığı kimseye veli olan mürşidi bulamazsın dedi. Veli olan mürşidi bulamayanlar derhalette kalmıştır dedi Allah. Allah söyledi öyle. Evet, kazanmak istiyorsak her gün fatihayı okuyup eğer Allah'a yalan söylemiyorsak gereğini yapmamız gerekir. Derhaletten gazaptan kurtulmak için Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber olup. Sırat-ı müstakimde yürümemiz gerekir. Yürüyünce nereye yürüyoruz? Aşağıdan yukarı doğru yürürken evet, gazaptan kurtulmuş oluyor. Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber Sırat-ı müstakimde. Edine Sırat-ı müstakim. müstakimde yürüyoruz. Sonra ya Kenabdu'ya ya Kenesteyn gelir. Onlarla beraber Allah'a avdoluyoruz. oluyoruz. Ya <gülüyor> Kenesteyn. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Kimin de Allah'ın Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber sana abd oluyoruz ve seni istiyoruz. Onların sana abd olduğu gibi abd oluyoruz. Seni istediği gibi, sevdiği gibi seni seviyor ve istiyoruz. O hale gelirsin. Onlarla beraber yürüyünce, evet bir önceki ayet malikiye umidil. Yürüyünce, abdolunca ne olur? Din gününün malikinin Allah olduğuna iman edersin. Bütün varlığının malikinin, senin de malikinin Allah olduğuna iman eder ve buna şahit oluyorsun. Bütünüyle Allah'a teslim oluyor, Müslüman oluyorsun. Böyle olmadan Müslüman olmak yok. Her şeyi sahibine teslim ediyorsun. Malikiyevmiddin. Hesabı Allah'a teslim ediyorsun ki Allah evet, din günü hesap günü demek aynı zamanda. Evet, Hesabı Allah'a teslim ediyorsun. Bütün varlığını, her şeyi Allah'a teslim edince hesabını da teslim etmiş oluyorsun. E sonra Er Rahman Rahim. Allah'ın Rahman ve Rahim olduğunu evet anlar ve buna şahit oluyorsun. Allah seni buna şahit kılıyor. Burası merziye mak makamıdır. Kul Allah'tan bütün ile razidir. Neden? Sadece rahmetini görüyor. Sadece evet. Onun güzelliğini, sevgisini görüyor. Muhabbetini görüyor. Her şeyinin, her muamelesinin rahmetten olduğunu görüyor. Onun için bütünüyle Rabbinden razıdır, razı olmuştur. Yolculuk biraz daha devam eder. alemin Bütün alemlerden Allah'a hamd olsun der. Alemlerde her ne varsa hepsi Rabbini hamd eder. Alemler, evet. Hepsi Rabbini Tesbih eder ve hamd eder. Hepsi onu över. Hepsi onun güzelliğini gösteriyor. Neye, nereye, bakarsa baksın sadece Rabbinin güzelliğine şahittir. Rahmetine şahittir. Ya da affına, mağfiretine şahittir. Allah'ın güzelliğine şahittir. Ve sadece Alemin diyebilir. Bu aynı zamanda cennetliklerin söylediği son sözdür buyurdu cennete gidenlerin son sözü elhamdülillahi rabbil âlemidir. Gönül cennete dönmüştür. Elhamdülillahi rabbil Alemin derken bunu cennet olan gönlünden söylüyor. İşte Allah'ın cemalini orada müşahade ediyor. O gönüle Allah tecelli ediyor. Ona şahit oluyor. Elhamdülillahi rabbil Alemin demeyene kadar böyle bir şahadet, böyle bir müşahade olmaz. Ve bunun yolu da evet Kur'an'ın özü, özeti olan evet Fatiha ile en alttan yukarı doğru çıkması lazım ki bu nimeti kazansın ve bu Kur'an'dır. Kur'an'ın özü özeti bu, yolculuk bu. Evet, neden Allah yukarıdan aşağıyı öğretti? Yukarıdan aşağı indik de ondan. Allah insanı en güzel surette yarattı, sonra aşağıların aşağına indirdi, sonra ona gel dedi, davet etti onu. Onun için yukarıdan anlatıyor ki, nereden geldiğimizi bilelim, nasıl çıkacağımızı bilelim diyedir. Allah hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Tasavvuf denince, tarikat denince, meşrep denince, mürşidi kamil denince, yolculuk denince, evet, hepsini Kur'an'dan anlamak gerekir. Allah her şeyi öğretmiştir. En ince ayrıntısına kadar. Bütün Kur'an Fatiha'yı tefsir eder. Nasıl yaşanır, nasıl yaşanması gerekir, onu öğrettir. olunda sonuna geliyoruz. Evet. Buyur. Bizim olursa bir mesaj da efendim. Buyur. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> sana geldim efendim. Aşılmaz olanı Allah ile açtım. Henüz uçmayı beceremedim. Demirden kanatlar takıp sana geldim. Babamı özledim gidip derdimi arz edeyim dedim. Bin cefayı göze alıp sana geldim. Gidip dergahına yüz süreyim, can kardeşlerimi göreyim. Yüreğimin hasret türküsünü susturup sana geldim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi özledim, sana geldim. Rabbimi özledim, tecellisine sana geldim. Uzaktır uzaktır yollar demedim, kardır kıştır demedim. Uçmayı beceremedim, düşe kalka türlü bineklerle sana geldim. Muş-Bitlis arası minibüste, radyoda hasret türküleri. Elimde kalem kalır. Anamadım, dile geldim. Şafak beş inşallah. Sadece bir feryat var. Rabbini isteme feryadı. Aslında bütün varlık bu feryadı yapıyor. Sadece bu feryadı yapıyor. Eğer Allah perdeyi aralasa göreceğimiz sadece budur. Bütün varlık Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Ona aşık, ona özlem duyuyor, onu özlemiş, onu istiyor. Bütün feryat budur. Eğer Allah perdeyi aralasa, insanın şahit olacağı şey budur. Bir de kendi feryadı var. İster haberi olsun, ister haberi olmasın. Evet. Allah'ın kendisine nefret, yürür, feryat edip Rabbini arıyor. Rabbini istiyor. Eğer Rabbini istiyorsa, Rabbine koşması gerekir. Firar etmesi gerekir. Tek başına bunu yapamayacağı için Allah peygamber gönderir, kitap gönderir, yolu gösterir. Hadi gel. Gelmek istiyorsan gel. Evet. Rabbine koşanlar, firar edenler ona vasıl olur. Cennete koşanlar cennete varır. Ama koşmayanlar bu çabayı, gayreti gösteremeyenler cehenneme yuvarlanır. Kendini kaybeder, insanlığını kaybeder. Aşıklığını kaybedince kendini kaybetmiştir. Ölmüştür o. Allah kendisini dinlemeyen, ayetlerini dinlemeyenlere ölü dedi. Ama yolunda ölenlere ölü demeyin dedi. Aşıklar ölmez, ölenler hayvan imiş dedi Yunus Emre. Öyledir. Allah bizi aşıklardan eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliğinin tecellisi, zatının sıfatının tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, bütün müminlerin, müslümanların gönlüne olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. Allah yolunda birbirine yardım edenlerden eylesin. Hayırda birbirine yardım edenlerden, hayırda yarışanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki hafta devam ederiz. Bir hayli sorularınız vardır. Kusunuza bakmayın. İnşallah soracağız. Bursunca kadar hoşça kalın, esen kalın, bizi yaratan Rabbimize emanet olsun efendim.